Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Uyizâ hekemtum beynen nâsi en tehkumû bil adil sadıkallâhu'l-azîm Değerli kardeşlerim Bugün de Müslümanlığın temel karakteristik özellerinden birisi olan Adalet üzerine konuşacağız Öncelikle Bilmeliyiz ki her Müslümanın Temelinde var olan duygulardan, karakteristik özellerinden bir tanesi adil olması, adalet sahip olmasıdır. Peki nedir adalet? Tabii ki adalet demek eşit olmak demek değil. Eşitlik başka bir şeydir. Ama adalet dediğimiz zaman bunu işi dengeli yapmak haksıza hak ettiği kadar cezayı vermek haksızla haklıyı ayırmak Hakkı hak sahibine vermek gibi tanımlarla tanımlıyoruz ki özü itibariyle hak, adalet, hak ve adalet birbirinden ayrılmayan iki kavramdır ve işte her bir Müslümanın da sahip olması gereken özelliği adalettir. İbnü Esir demiştir ki adalet demek heva ve hevese meyletmeden bir şeyin gereğini yerine getirmektir. Yani bir insan herhangi bir iş yaparken eğer nefsine uyarak bir davranışta bulunmuşsa adaleti terk etmiştir. Onun için herhangi bir davranışta bulunacağı zaman nefsini bir kere bırakıp adalet duygusunun gereğini yerine getirmesidir. Tabii ki adalet dediğimiz zaman insandaki ahlaki özellikleri zikrettiğimiz gibi aynı zamanda Adalet bir hukuki kurallar dizisidir. Yani insanı adalet iki açıdan gereklidir. Hem ahlak için gereklidir hem de hukuk açısından... ...yani hukuk açısından gerekli olduğuna göre de... ...ahlaki açıdan adil olmayan, adaleti yerine getirmeyen bir kimse ahlaksızlık yapmış olur. Hukuki açıdan ise ahlak terimi gerektiğine göre o zaman... Kendisine karşı adaletten ayrıldığı için bazı cezai müeyyideler uygulanır. Adaletten uzaklaşmanın belli başlı bazı sonuçları vardır. Tabi adalet konusundan bahsederken yine bilmeliyiz ki Yüce Rabbimizin Esma'il Husna'sından yüce isimlerinden bir tanesi de El Adil'dir. Allah Teala'nın adil olduğudur, adalet sıfatıyla mutasif olduğudur. Onun içinde Kur'an-ı Kerim'de buyurulmaktadır ki: Oma Rabbu ke biz le millil abid, ey habibim, Rabbin kullarına zulmeden değildir. Allah Teala herhangi bir insana bir şekilde muamelede bulunmuşsa, o adalet sıfatının gereğidir. Allah asla haksızlık, zulüm yapmaz hiç kimseye buyuruyor. Yine biliyoruz ki pek çok kamu dairelerinde. ...özel iş yerlerinde, evlerin köşelerinde bir yazı yazar. Ne yazar? El-addu esasül mülk. Adalet mülkün temelidir. Bu çok yaygın bir sözdür. Bu sözün sahibi Hazreti Ömer'dir ki... ...Hazreti Ömer'in özelliklerin bir tanesi de... ...adalet sahibi olmasıdır. Kendisi en yüksek Hazreti Ebubekir, ...nasıl ki sıddık mertebesiyle mutasif olmuş... Sıddık diye anılıyorsa Hazreti Ömer de adalet timsali bir şahsiyet olarak ün yapmıştır. Onun için bu söz de kendisine aittir. Dolayısıyla ne demektir bu söz? Varlığın esası adalete dayanlıdır. Dünyanın, varlığın, kainatın, insanlığın varoluşun olduğu herhangi bir yerde adalet duygusundan uzaklaşılmışsa o şey ...batıldır, haksızdır, zalimdir... ...o şey yok olmaya mahkumdur. Devletleri de... ...milletleri de... ...insanları da... ...aileyi de... ...toplumu da ayakta tutan yani unsur... ...adalet duygusudur. Eğer bir adalet varsa... ...adaletin gereği olarak... ...o toplumlar varlıklarını sürdürür... ...ama eğer adalet prensibinden uzaklaşılmışlarsa... ...o zaman orası yok olmaya mahkumdur. Ki, tarihin büyük imparatorluğu olarak addedilen Roma İmparatorluğu için denir ki, Roma İmparatorluğunun yıkılmasının dört sebebi var. Nedir bunlar? Birincisi adaletsizlik yaygınlaştı. Adaleti terk ettiler. Bugün de baktığımızda herhalde çok farklı bir durumla maalesef karşı karşıya değiliz. İkinci özellikleri israf adet ve afet haline gelmişti. O kadar çok israf ediyorduydiler ki artık sıradanlaşmıştı israf. İsraf da Allah'ın sevmediği kötü bir özellikti. İsraf hastalıkları kendilerini yok etti. Üçüncü olarak cinsel haramlar şehvi, nefsani istekler, arzular haramlar, kötülükler yaygınlaşmıştı toplumu yıkan üçüncü bir unsurda buydu. Dördüncü olarak da değerli kardeşlerim, yemek tutkunu bir millet olmuşlardı. Bu dört özellik onları yok etti. Bugün de herhalde bu sayılan özelliklerin pek çoğunun hatta tamamının da toplumumuzda yaygınlaştığını acıyla üzülerek müşahede ediyoruz. Onun içinde bir toplumun ayakta durmasının temel gayesi dedik ne ile mümkündür? Adaletin tesis edilmesiyle. Değerli kardeşlerim, tabii ki adalet baştan söylediğimiz gibi eşitlik anlamına da gelmiyor. Adalet dediğimizde her şeye eşit davranması değil, adalet her hak sahibine hakkın verilmesidir. Kur'an-ı Kerim'de Nisa Suresinde Yüce Rabbimiz... Mes adaleti pek çok sınıfa ayırarak önce hakimlere adaleti emretmiştir ve adaletin tesisi için sadece hakimlerdir hakimlerin dışındaki diğer kesime de toplumun her ferdine de ayrı ayrı görevler düşüyor ki kısaca birer örnekle yetineceğiz. Hani peygamberimiz buyuruyor ya rahşi ve Rüşvet alan da veren de cehennemdedir. Yani insanoğlu adaleti elde edebilmek için, hakkını haksız yere alabilmek için hiçbir haksızlık yapmamalıdır. Evet, mahkemede hakkını almak istiyorsun. Ama eğer hakkın olan bir şeyi rüşvetle almaya çalışırsan, o zaman haksız hale gelmişsin. Onun için de hakimlerin tarafsız, adil davranmaları zorunlu olduğu gibi arabuluculuk buluculuk yapan insanların da ikinci olarak adil davranması gerekir bir insan iki kişi arasında bir husumet var ise eğer burada kendisi hakem olarak tayin edilmiş kendisinin durumu düzeltmesi isteniyor ise o zaman fe aslihu beyne bil adl ...o ikisinin arasını adaletle düzeltin... ...ve eksidu... ...sakın tarafkirlik yapmayın... ...ali davranın buyuruyor Allah... ...iki kardeş kavga etti... ...arasında hakemlik yapıyoruz... ...iki ortak... ...haksız birbirlerine girdi... ...her iki, her kim olursa olsun... ...bunların arasında... ...hüküm vermekle... ...yükümlü olan kimse... ...hakim de olsa, hakem de olsa... Bir abi, bir büyük rolünde bir insanda olsa yapması gereken şey onların arasında adalet davranması, tarafsız olmasıdır. Aksi takdirde hak, iki hak sahibi arasında onlar birbirinden haksızlık yapmışlarsa onların sorumlu olacağı gibi bu taraftir davranarak bir tarafı tutan, kayıran insan da aynı şekilde vebal altında kalır. ...hak yiyen insanın vebali neyse... ...ondan daha fazla vebal... ...o tarafkirlik yapan insana yüklenir. Onun için ne diyoruz? Adaletli davranmalı. Kim adaletli davranmalı? Allah bunu hakimlere yüklediği gibi... ...ara buluculuk yapan insanlara yüklemiştir. Başka kime yüklemiştir? En tek tubu bil adil. Bir de... ...nuterlere, yazıcılara şahitlere adaletle davranmayı emretmiştir Allah. Kur'an-ı Kerim'de borçlar hukukunu düzenleyen Bakara Suresi 282. ayet-i kerime en uzun ayet-i kerimedir. Bu ayet-i kerimede borçlar düzenlendiği gibi noterlik sistemini de düzenlemektedir. Aynı zamanda şahitliği düzenler. Der ki Allah, iki kişi arasında herhangi bir sözleşme, anlaşma, ...mutabakat metni yazılıyor ise... ...bunu yazan kimse doğru yazsın. Dürüts yazsın. Diğer tarafın haksızlığa... ...uğramasına zemin hazırlayacak... ...şekilde yazı yazmasın. Ya... ...en tek tuğubu bil adil... ...adaletle yazın diyor Allah. Başka değerli kardeşlerim... ...başka... ...insana Allah... ...yine En'am suresinde... ...adalette konuşmasını emrediyor. Yani... Bir lafı anlatırken de, herhangi bir konuda konuşurken de insan eğer haksızlığa meyrederek konuşursa, yalan beyanda bulunursa, hilaf hakikat beyanda bulunur, birlerini aldatmaya kalkışırsa, sözü bile eğer eğip bükerse bu insan adaletten uzaklaşmış demektir. Yani adalet demek bir insanın sadece tartıyı alırken, Tartıda eşit davranması, tartıda hile yapmaması demek değildir. Adalet, insanın hayatı boyunca hak ölçüsünü kendisine şiar edilmesi, hak çerçevesinde olaylara yaklaşmasıdır. Tabii ki adil olması gereken bir başka grup da yönetici kesimdir. Hadis-i Şerif'te Peygamberimiz kıyamet günü o Allah'ın Arşının gölgesinin dışında hiçbir gölgenin olmadığı insanların beynini kavuracak o güneşin insan hizasına geldiği o günde buyuruyor ki Peygamberimiz seb atun yüzillihumullahu yavmela azillle illa azüllü yedi kimse vardır ki Allah'ın gölgesinden başka hiç kimsenin gölgesi olmadığı o günde yedi kimseyi Allah kendi koruması güvencesi ...gölgesi altına alır. O yedi kimse, insan vardır ki... ...bunlar... ...normal insanların... Tabi, ...maruz kaldığı... ...muameleye tabi tutulmaz. Allah bunlara özel muamelede bulunur. Çünkü bunlar... ...bir nevi torpilli kimselerdir. Dünyadayken çok iyi davranmışlar. Çok iyi davrandıkları için... ...Allah'ın has kulları... ...Allah'ın özellikli kulları olduğu için... Allah başkalarına yaptığı gibi bunlara yapmaz. Onları hani bayramlarda seyranlarda görürsünüz. Yağmur, çamur vardır. Resmi bir tören vardır. İşte ilkokulu çocuklarının hepsi törenlerde üstü çamur olur. Tir, tir titrer ama bir takım elit tabaka vardır ki onlar özel güneşliğin korumanın altındadır. Onlar özel etrafları koruma altındadır. Güzel güzel Hal, kırmızı halı serilmiş altlarına özel korumadadır. Diğerleri çamur deryasında yüzer. İşte kıyamet günü de insanların hali böyledir. Herkes çamur içinde yüzerken Allah yedi sınıf insanı koruması altına alacak. Peki bu kadar değerli olan insanlar kimdir? Yedi tane insandır. Birincisi el imamul adil. Adil yönetici. Önce Allah koruma altına taraf tutmadan, adilane yönetim yapan insan alacaktır. Birincisi budur. Diğerleri de yine çok çok önemli kimselerdir değerli kardeşlerim ki konumuz olmadığı için diğerlerine girmiyoruz. Başka bir hadis-i şerifte Peygamberimiz buyuruyor ki Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyeti Ey insanlar! Hepiniz birer çobansınız ve sizler yutmekle yükümlü olduğunuz ...yönetmekle yükümlü olduğunuz... ...kimselerden sorumlusunuz. Öyle ki yönetici... ...el imam-ı ra'in fî ehlih... ...ve mes'ulun amra'iyyetih. Yönetici, yönetmekte olduğu... ...emri altında olan kimselerden sorumludur. Ve bunlara karşı da... ...adil davranıp davranmadığıyla... ...hesaba çekilecektir. Yani... ...başkan olmak, amir olmak... ...müdür olmak, aile reisi olmak... ...her neyse... ...bunun getirdiği bir yükümlülük vardır... ...o da nedir? Adaletle... ...davranmaktır. Bu sadece... ...aman efendim denip insanların... ...önünde yaka iliklediği... ...bir kimse olmak ya da... ...daha üst mertebeye ulaşmak... ...değildir. Bunun getirdiği... ...sorumlulukların başında... ...insanlara adil davranmak gelir. Her kimse... ...yönetici ise yönetim pozisyonda, sorumluluk pozisyonda ise pozisyonu, sorumluluğu gereği adaleti kavramakla, adaleti sağlamakla yükümlüdür değerli kardeşlerim. Bu neden nedir ki toplumun her kesimi adaletle yükümlüdür. Yöneticiler adaletle yükümlü olduğu gibi insanlar da kendi vicdanlarında adaletle davranmak zorundalar toplumlu olan ilişkilerinde, aileleriyle olan ilişkilerinde, hatta bireysel kendi hayatlarında da adil olmak zorundalar ki yine bunlar da ayrıntıya girecek değiliz. Değerli kardeşlerim, peygamberimiz yönetici bir devlet başkanı olarak nasıl adil davranılması gerektiğini bize pek çok uygulamasıyla ve sözüyle ifade buyurmuştur. Öyle ki Meşhur bildiğiniz Mekke'nin fethi olayı. Tarihteki en önemli olaylardan birisi olarak Mekke fethedildiği zaman peygamberimiz büyük bir mağrur komutan edasında olması gerektiği halde gayet mütevazi bir şekilde Mekke'yi fethetmiş. Ardından da orada çok önemli bir olay yaşanmıştır. Nedir orada yaşanan olay? Mahzumoğulları kabilesinden bir kadın. Bu kabile, ünlü bir kabile, şeref, haysiyet her şeyden önce gelir. Bunlar filan şehre ait insanlar gibi. Bunlara kimse leke süremez. Bunlardan hiç kimsenin kılına kimse dokunamaz. Öyle bir aile. İşte bu aileden bir kadın her nasılsa hırsızlık yapıyor. Suç işliyor ve bunun da cezasının verilmesi gerekiyor. Tabi buna ceza verileceği için... Bu ailenin, bu kabilenin tüm fertleri de tedirgin oluyor. Neden? Bu kadına ceza verileceği için değil sadece. Bizim şerefimiz, itibarımız lekelenecek. Şerefimiz ayaklar altına alınacak. Biz paspas olacağız. Bu aileden de böyle bir insan çıkar mı diye bize insanlar hakaret edecek. Bunun ezikliğini yaşıyorlar. Ardından hatır üstüne hatır değişik yöntemlerle Peygamberimizden bu kadını affetmesini dilemeye çalışıyorlar ki Arada Üsame Bin Zeyd radıyallahu anh isimli sahabeyi de görevlendiriyorlar Diyorlar ki bu sahabe peygamberimizin katında değerli bir sahabedir Bunu kırmaz Bunu ricaci elçi olarak gönderiyorlar Tabi peygamberimiz bu elçi kendisine gelince Öyle bozuluyor, üzülüyor, rengi kızarıyor ki Sizden öncekiler de böyleydi. Haksızlık yapan kimse, üstün bir kimse ise onu korurlardı. Ve diyor ki, وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَدِه۪ي لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ Muhammedin مُحَمَّدٍ سَرَقَدْ لَغَطَاتُ يَلَهَا Nefsim, kudreti elinde olan Allah'a yemin olsun ki, Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapmış olsaydı, ona gereken cezasını verirdim. Yani değil ki sıradan bir insan, benim kızım da suç işleseydi hiçbir ayrım gözetmezdim diyerek Peygamberimiz bu konuda kararlı tavrını, duruşunu sergiliyor. Onun için de insanlar yönetici oldukları zaman ne yapmalılar? Her kim olursa olsun tarafkirlik, adam kayırma, adamına göre muamele, kişiye özel davranış sergilememelleri pozisyon her ne ise her ne yapılması gerekiyorsa adil şekilde davranmalılar. Peygamberimiz yine hadis-i şerifinde buyurur ki aleyhisselam فَاَتِ كُلَّذ۪ي hakkı حقٍ حَقًا Her hak sahibine hakkını ver. Hani bir sahabe kendi nefsine zulmetmeye başladığı zaman nefsine ve ailesinin hukukunu çiğnediği zaman bunu söylüyor. Her hak sahibine hakkını ver. Sen de diyor Bedeninin de hakkı var Nefsinin bile gözetmen gereken hakkı var Ailenin hakkı var Ben böyle ben erken istediğimi yaparım diyemezsin Bir sorumlusun Sorumlu olduğuna göre de sorumluluğunun Gereğini yerine getireceksin Her kime karşı ne konusunda Nasıl sorumlulukların var ise Onların hiçbirisinden Taviz vermeden Gereken her şeyi yapman gerekir Ne yapmalı aynı zamanda dedik ...ayrımcılık yapmadan... ...yine değerli kardeşlerim... ...Ebu Hadrat isimli bir sahabe... ...bu sahabe... ...bir gün bir Yahudiden... ...borç almış... ...borcunu ödemesi... ...gereken zaman olmuş... ...borç borç ödeyecek... ...imkan yok... ...tabii Yahudi de... ...kendisini sıkıştırıyor... ...de hadi ödesene nerede kaldı para... ...param yok ödeyemem diyor... ...sürekli erteliyor... Bunun üzerine bu Yahudi tabi e, çıkar yol bulamadığı için de bunlar diyor olsa olsa Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan anlarlar. Buna gidip şikayet edelim Gerçekten peygamberimize bu sahabeyi şikayete geliyor. Sahabenin de imkanı yok ödemeye. Peygamberimiz bu Yahudinin şikayeti üzerine diyor ki borcunu ödeyeceksin. yara sıralar imkan yok. Hele fırsat koyuyoruz. Biraz imkan olsun öyle. Her ne söylediyse diyor ki hayır. Ne yapıp yapıp ödeyeceksin. En sonunda diyor ki Peygamberimiz şu üzerindeki elbiseyi sat borcunu öde. Yani sahabenin hiçbir şey yok. Eşyası da yok. Üzerinde bir tane kürkü bir de başında sarığı var. Tabi bu sahabe borcunu ödeyemediği için tek bir elbiseye kaldığından dolayı da madem peygamberimiz her şeye rağmen borcunu ödediyor, öyleyse diyor gidip ödeyeyim çarşıya gidiyor üzerindeki kürkünü satacak borcu dört dirhem dört dirhem borcu için çarşıya bu dirhemi sat, bu kürkü satın alacak birisini alıyor, tabi Yahudi de peşinde, ensesinde kovalıyor parasını alacak, önden sahabe, arkadan Yahudi en son pazara geldiklerinde müşteri de yok hatta gitmek üzere pazara ulaştıkları zaman o sahabenin aklına geliyor diyor ki ben bu şeyi, kürkü 4 dirheme satacağım çünkü sana borcum 4 dirheme onu diyeceğim. sen bunu almak ister misin? Yahudinin de işine geliyor muhtemelen belki değerinden de biraz ucuz diye onu alıyor o alacağına karşılık olarak üzerindeki kürkü alıyor Peki sahabe ne yapıyor? Üzerinde giyici elbisesi yok. Büyükçe bir sarığı var. Sarığını çıkarıp tüm vücuduna doluyor. Sarığını dolayıp kürkü de öyle teslim ediyor. Ne anlatıyoruz? Hak sahibine hakkın verilmesi. En zor dönemde bile her dursun şimdi değil hakkı ödemek. İşte değerli kardeşlerim. O esnada bir kadın da bunları seyrediyor. Bu sahabenin ilginç durumundan da bir şey anlayamıyor. İki kişi peş peşe geldiler. Biri önde, biri arkada. O esnada biri üzerindeki elbiseyi verdi. Üzerine işte sarığı doladı. Ne yapmaya çalışıyor diye meraklı heyecanlanıp gelip söylüyor. Hayır Hayrola ne oluyor? Sizde bir olağanüstü durum var dediğinde sahabe durumu anlatıyor. Öyle böyle borcumu ödeme imkanım yok. Peygamberimiz böyle dediği için bunu veriyorum. Tabi kadın da duruma üzülüyor ve kendi kürkünü o sahabeye hediye ediyor. Böylelikle o sahabe borcuna da sadık olduğu için Allah Teala kendisine e, bir nevi tazmin etmiş oluyor. Verdiği kürküye karşılıkta hemen yenisine sahip oluyor değerli kardeşlerim. Neden bahsediyoruz? Peygamberimizin göz yaşına bakmayıp adaleti tesis etmeye çalıştığına hak sahibi var. Zulme uğraması söz konusu. Onun için de sahabeye bile ne yap yap borcunu öde diyor. Yine değerli kardeşlerim, hakla ilgili adalet timsali dedik Hazreti Ömer. Onunla ilgili bir kıssaya yer verelim. Hazreti Ömer'ün Faruk, halife, peygamberimizden sonraki üçüncü devlet başkanı Hazreti Ömer... Halifeliği döneminde Yani devlet başkanlığı döneminde Bir olay gerçekleşiyor Olsa esnada Bir kadının kocası kayboluyor Kocası uzun süre Gelmeyince Tabi bir erkekler topluluğu da Kadının yanına geliyorlar Bir hareket var Ne için olduğu da tam bilinmiyor Yani kocasıyla ilgili yardımda bulunmaya mı Geliyorlar kadına yol göstermeye mi Ama birkaç erkek gelip gidiyor Tabi Hazreti Ömer ...her yeri gözetlemekle yükümlü... ...bu kadına böyle erkekler... ...geliyor olunca... ...Hazreti Ömer... E, ...takibe alıyor... ...ve durumdan kuşkulanıyor... ...derhal emir veriyor... ...ferman çıkarıyor... ...diyor ki derhal o kadın yanıma gelsin... ...emir nereden geliyor... ...Cumhurbaşkanlığından... ...Devlet Başkanı bizzat o kadın yanıma gelsin... ...diyor... ...ne için çağırıyor... E, ...durumun ne olduğunu soracak... Yani ortada bir olumsuz durum da henüz yok. Bu kadın da tabii ki çağıran kişi Hazreti Ömer olunca onun kılıcının iki tarafı da keskindir. Bu durup dururken çağırmaz. Mutlaka bir bittiğineği var. Tabii korkuyor kadın. Halife çağırdığı için de gidiyor ama öyle bir korkuya kapılmış ki yolda giderken korkudan çocuğunu düşürüyor. Ve Çocuğunu da düşürdüğü için bir eve geçiyor işte böyle bir halle karşı karşıya kalıyor. Bu da Hazreti Ömer'e intikal ediyor. Huzura çağırdığın kadın geldi ama böyle bir olayla karşılaştı. Hazreti Ömer de büyük bir üzüntüye kapılıyor ve etrafındaki danışma meclisindeki insanlara soruyor diyor ki ben bu kadını yanıma çağırttım, benden korkusundan düşük yaptı. Acaba. Ben bundan dolayı katil oldum mu? Ben bundan dolayı tazminat ödemek zorunda mıyım? Değişik fikirler verenler o diyor. Ama genel olarak herkes hayır ya emir müminin ya halife senin bir şey ödemen gerekmez. Çünkü sen bir kötülük yapmış değilsin. Sadece kadını yanına çağırdın. Kadın kendi kendine böyle bir olayla karşı karşıya kaldı. Kimisi diyor ki işte senin niyetin halis. Yani sen olayın iç yüzünü keşfetmek, deşifre etmek için çağırmıştın, tahkikat için çağırmıştın. Senin burada böyle bir olay söz konusu değil diye tazminat ödemen gerekmez diyorlar ama aynı zamanda hepsi, her birinin birer makul gerekçeleri var. Hepsi buna benzer tahliller yaparak, tahliller yaparak bunu bir gerekçelendirmeye çalışıyorlar. Ama Hazreti Ömer her ne kadar kendisine danıştığı insanlar bir şey ödemen gerekmez deseler de bundan tatmin olmuyor. En son Hazreti Ali Efendimize, söyleyevel Hasan diyerek diyor ki e, ne yapmam lazım sence diye Hazreti Ali'ye sorduğunda ki ilk defa kendisi net olarak diyor ki ya mer'al müminin senin diyet ödemen lazım. Sen ...bu olaya sebebiyet verdin. Her ne olursa olsun... ...sen bu kadının kalbine... ...böyle bir korku saldın... ...senin yanına gelmiyor olsaydı... ...senin çağırmana... E, ...emrine e, itaat edip... ...buraya gelmiyor olsaydı... ...bu kadının başına evindeyken... ...böyle bir şey gelmeyecekti. Sen sebebiyet verdiğin için... ...buna diyet ödemelisin diyor... ...ve o kadına değerli kardeşlerim... ...tazminat ödeniyor. Niye? Niye? Halife bir olayın tahkikatı için çağırdığından dolayı Kadının başına bir iş geldiği için Yine ne demeye çalışıyoruz? Devlet hukukunda da Sosyal hayatta da Adalet herkese her zaman lazım Herkesin adalet duygusu içerisinde olması lazım Adalet aynı zamanda Kayırmamaktır dedik Taraf tutmamaktır dedik ki Bununla ilgili de ...rivayete olunduğuna göre... ...Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanındayken... ...bir bedevi... ...birazdan çocuğu yanına geliyor... ...gelen çocuk erkek çocuğu... ...erkek çocuğu gelince seviniyor, öpüyor... ...öptükten sonra da kucağına oturtuyor... ...ardından... ...biraz sonra bedevinin ikinci çocuğu geliyor... ...bu gelen çocuk da kız... ...kız çocuğu gelince onu da öpüyor... ...onu yanına oturtuyor, kucağına almıyor... ...peygamberimiz de... <gülüyor> ...sen çocukların arasında adil davranmadın... ...diyerek o bedevi eleştiriyor. Diyor ki sen her ikisini de kucağına almalıydın veya almamalıydın. Yani bir oturma düzeninde bile... ...her öbür çocuğa da aslında kötü davranmış değil... ...onu da öpmüş ama sırf kucağına oturtmadığı için... Az da olsa küçük bir ayrımcılık yaptığı için erkeğe biraz daha fazla kayırdığı için bile peygamberimiz o sahabeyi eleştiriyor ve e, her ikisini de kucağına oturtması ve dolayısıyla da adil davranmadığını da ifade ediyor. Tabii ki neden bahsediyoruz sevgide adil olmaktan bu iki evliler içinde söylenir, adaletteki Nisa suresinde yine eşit olduğu hani peygamberimizin de insan hadis-i şerifinde var insanın kontrolü dışında kalbini kontrol etmesi mümkün değildir. Bunu Bundan dolayı sorumlu değil ama çocuğunu severken bile muamelesinde insan eşit olmak zorundadır. Arasında ayrım gözetmemelidir. Sevgide eşitlik. Başka neden eşitlik? Tabii ki malda eşitlik. Bir gün sahabelerden birisi çocuklarından birisini kayırarak ona diğerlerine vermediği bir mal vermeye çalışıyor. Ve kendi öldükten sonra da diğer çocuklar buna karşı çıkarlar. "Babamız sağlığında sana vermemişti canım hepimizin de." deyip de daha sonra problem yaşanmasın diye aklı sıra o sahabe şahit tutuyor kimi hanımını Diyor ki hanım bak şahit ol bilgin olsun ben bunu falan çocuğuma veriyorum. Tabii kadın ana yüreğe adaletsiz de çocuğun birine verilip de diğerlerine verilmemesine e, gönlü razı olmuyor. Ve o kocasına da yapma diyemeyip diyor ki sen git bu yaptığını peygamberimize sor diyor. Tabii o sahabe de Ya Resulullah gidip böyle böyle yapayım mı yapmayayım mı diye soru sormuyor. Diyor ki e, peygamberimizin huzuruna bir ya Resulallah bak ben falan yerdeki filan malımı bu çocuğuma verdim. Sen şahit ol buna dediğinde peygamberimiz aleyhisselam soruyor. Diyor ki sen peki diğer çocuklarına da aynısını verdin mi? Yok ya Resulallah sadece buna verdim. Diyor ki peygamberimiz de beni haksızlığına şahit tutma. Beni kötü davranışına şahit tutma diye ...o sahabeye yaptığı yanlıştan dolayı ikazda bulunuyor, ihtarda bulunuyor. Ne demeye çalışıyoruz? İnsan sevgide de eşit davranmalı, malda da eşit davranmalı. Değil ki malda eşit davranmak, çocukları arasında bile hiçbir şekilde ayrım yapmamalı. Tabii ki bu, başta söylediğimiz gibi eşitlik demek değildir aynı zamanda. Çocuklar arasında bile... ...kimisinin fazla himayeye ihtiyacı vardır... ...bir özürlü çocuktur... ...diğerleri normaldir... ...e biz eşit davranacağız diye... ...hepsini aynı muamele de tabii ki yapılmaz... ...kim neye layık ise... ...her hak sahibine hakkını vermek... hadis i Şerif'in deyimiyle... ...onun içinde önemli olan... ...burada ayrımcılık yapmamaktır... ...yoksa birine fazla... ...mesela bir insan çocuğunu ev ...birincisini evlendirirken... ...maddi durumu pek yerinde değil. Onun için de... ...az masraf yaparak çocuğunu evlendiriyor. Aradan uzun zaman geçiyor. İkinci, üçüncü çocuğunu evlendirirken... ...maddi durumu yerinde. Fazla rahat. O zaman ona daha fazla harcama yaptığı zaman... ...bu adaletsizlik anlamına gelmez. Neden? Çünkü o gün... ...durumu ona müsaitti, onu yaptı. Bugün de durumu buna müsait, bunu yapıyor. Burada bir ayrım söz konusu değildir. Ama ayrım bire bile şartlar eşit olduğu zaman birini diğerini adeta düşman edercesine ayrım gözetmek, haksızlık yapmaktır problem olan değerli kardeşlerim. Neden bahsediyoruz? Adaletli davranmaktan. Kime? Evlatlara. Kime? Zimmiye. Bir insan zimmi olan insana da haksızlık yapamaz zimmi kimdir? İslam toprakları içerisinde bulunan gayrimüslim insanlar. Eğer bir Müslüman ülkeye bir turist gelmiş ise turist yabancı dinin düşmanı olabilir. Pasaportta izinli gelmiş ya da senin ülkende yaşayan hani şöyle bir anlayış var ya ama Müslüman'a kayır, Müslüman'a haksızlık yapma başkalarına istediğini yap. Bu da doğru de değerli kardeşlerim bir insan zimmi de olsa haksızlık yapamaz. Hatta bir turiste kazık atmak normal bir insana kazık atmaktan daha büyük veballidir. İki kat günahtır bu. Neden? Çünkü bu zimmi olan kimse ki bu fıkıh hükümdür. Zimmi durumda olan insan savunmasızdır, masumdur. Kendi hakkını savunamaz. Nasıl ki ...iki tane insan var karşınızda... ...bir, seninle eşit olan... ...hakkını savunabilecek pozisyondaki... ...güçlü bir kimseye... ...haksızlık yapmak ile... ...zayıf, çarna çar... ...kimsesiz insana... ...haksızlık yapmak arasında... ...fark varsa işte zimni insanın... ...pozisyonu da böyledir. Bir insana haksızlık yaparken... ...güçlü, kuvvetli... ...hakkını alma imkanına sahip... ...bir insana yapılan... ...haksızlık ile zayıf durumdaki insana haksızlık yapmak farklıdır. Zayıf durumdaki olan insan masum durumda, mazlum durumda olduğu için onun sorumluluğu daha fazladır. İşte bundan dolayı da de değerli kardeşlerim bu pozisyondadır. O insanlar savunmasız sayılırlar. Onlara da haksızlık yapmak bir vebaldir. mesuliyetti değerli kardeşlerim. Yoksa Müslümana adil davran istediğine diğerlerine istediğini yap anlayışı doğru değildir Hak her eve lazımdır Hak herkese lazımdır Hak her zaman lazımdır Yine Adaletten bahsederken Tabi ki kamuda Adaletten ibadetlerde bile ibadethanelerde bile Adaletli davranmak durumundayız Hazreti Ömer'den Hep söz açılmışken Yine ondan misal verelim Hz. Ömer Efendimiz zamanında, hilafeti döneminde sahabeler, o zaman yaşayan insanlar, Müslümanlar bir cami yapıyor. Ne yapıyorlar? cami? En büyük ibadet. Herkes gelsin burada ibadet etsin diye en kutsal mekan olan Allah'ın evi durumundaki cami yapıyorlar. Ama bir süre geçtikten sonra bir kadın halifeye şikayete geliyor. Diyor ki ya emiral müminin bunlar cami yaptılar ama cami yaptıkları yere benim arsamı gasp ettiler. Benim arsamdan bir miktarı benim rızam olmadan alıp üzerine cami yaptılar. Benim hakkım gasp edildi ben bundan şikayetçiyim diyerek şikayette bulunuyor. Hazreti Ömer Efendimiz de olayı tahkik ettikten sonra kadının iddialarının doğru olduğunu görüyor ve hemen diyor ki camiyi yıkın, adalet daim olsun. Ve gerçekten de o yapılan cami yıkılıyor. Neden? Bir kadının hakkı gasp olduğu için, ve ki yaptığınız yer cami olsun. Hiç önemli değil. Önemli olan bir insanın mağduriyeti söz konusuysa o zaman adalet hükmü devreye girer. Tabii ki gıybette bile bilirsiniz ki böyledir bir insan arkasından gıybet etmek bir başka insanın haksızlığa uğraması söz konusu olduğu zaman ortadan kalkar. Birisi gelmiş çarşıda dolandırıcı bir başkası da size bu insanı soruyor. Dolandırıcı olduğunu biliyorsunuz ama gıybet edersen gıy konuşursam gıybet olur. Susayım dediğiniz zaman ...mesur olursunuz... ...çünkü bir insanın haksızlığa uğramaz... ...söz konusudur. Nasıl ki... ...bir o cinayet işlenmiş... ...katilin kim olduğunu... ...biliyorsunuz... ...başka bir masum insanı da zanlı... ...şüpheli sıfatıyla tutukluyorlar... ...ben susayım... ...kıybet etmeyeyim... ...katili biliyorum ama kıymet olmasın... ...diyemeyeceğiniz gibi... ...çünkü bir insanın... ...hakkının gasp edilmesi söz konusu... ...öyle durumlarda... Allah'ın sevmediği büyük günahlardan kul hakkına tecavüz olan gıybet bile günah olmaktan, haram olmaktan çıkar bir insanın hakkı gasp edilmekle karşı karşıya olduğu zaman. Değerli kardeşlerim, adalet mekanizması ne zaman nasıl işledi diyecek olursanız, Peygamberimizin devlet başkanlığı döneminde henüz İslam toprakları çok genişlememişti. Peygamberimiz bazı olayları bizzat kendisi koordine eder, bazısını da başkalarına sevk ederdi. Adalet hususu çok çok önemli olduğu için adalet müessesesini bizzat kendisi işletir, kendisi derute ederdi. Yani adaletle ilgili işte gidin filan bu işleri çözsün demezdi. Çünkü adalet çok önemli bir konuydu, onun için de kendisi. Daha sonraki dönemde ikinci devlet başkanı olarak Hazreti Ebubekir Bekir Efendimiz göreve geldiğinde de aynı durum devam etti. O zaman da yine adalet mekanizmasını bizzat halife, bizzat cumhurbaşkanı olarak Hazreti Ebubekir Bekir Efendimiz kendisi deruhte ediyor. Adalet mekanizmasını işletmiş oluyordu. Ancak üçüncü dönemde ...Hazreti Ebu Ömer Efendimizin, Ömerül Faruk'un hilafeti, Emir-el Müminin olduğu dönemde ise tabii ki durumlar değişti. İslam toprakları genişledi. Pek çok arazi İslam ülkesi oldu, nüfus arttı. Her tarafta insanlar çoğalınca da adalet olaylarda çoğalacağı için artık Hazreti Ömer bunun kişilere kaim, kişilerle devam eden bir iş olmasını değil ayrı bir müessese kurulmasını e, düşündü ve Divanül Mazalim Haksızlığa Uğrama Komitesi anlamında Haksızlığa karşı komite anlamında böyle bir de, komisyon kurdu burada işler yürütüldü ardından Şurta dediğimiz e, polis teşkilatını kurdu ki bu da aslında böyle sadece e, suçluların yakalanması vesaire değil bizzat adliye teşkilatının temeli olarak kuruldu. Bir de Hisbe diye bir teşkilat kuruldu ki bunların her üçü de adliye mekanizmasının kurumsal hale getirilmesiydi. Dolayısıyla adalet müessesesinin kurumsallığı Hazreti Ömer döneminde gerçekleşti. Bundan sonra tabi Eyyubiler döneminde Mısır'da Darül Adil diye bir şey kuruldu ki bu sadece önceki dönemlerde Adalet biraz da güvenlikle içeydi. Adalet ve güvenlik daha sonra bunlar birbirinden ayrıldı. Sadece adalet üzerine kuruldu ki Osmanlı döneminde de biliyorsunuz adliye teşkilatları kuruldu ki bugün de halen adliye ismiyle bu müessese bir şekilde varlığını sürdürmüş oluyor. Değerli kardeşlerim, tabii ki adaletten bahsederken adaletin hükmü de önemlidir ki Adaletli davranmak nedir? Davranmak nedir? Değerli kardeşlerim, Allah adaletli davranmayı herkese farz kılmıştır. Herkes, herkes her ne konumda, her ne görevde olursa olsun adaletle hükmetmek, adaletle davranmak durumundadır. Bu kendisine verilmiş bir ilahi emirdir, görevdir, farzdır. Bizzat yapması gerekir. ...bunun dışında ise yani adaletli davranmamak ise zulümdür, haksızlıktır, bu da haramdır. allah Teala'nın yasakladığı bir davranış biçimidir değerli kardeşlerim. Şimdi sohbetimizi toparlarken bir ayet-i kerime, iki ayet-i kerime ile toparlayalım ki... ...Kur'an-ı Kerim'de allah Teala ayette bize adil davranmamızı emrediyor başta okuduğumuz ayet-i kerimenin dışında bir başka ayet-i kerimede Nisa Suresi 135. ayet-i kerimede buyuruyor ki Ey müminler! Adaleti titizlikle yerine getirin. Ayakta tutun. Kendiniz, ana babanız akrabalarınız aleyhine de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. Sakın biri zarar görecek biriniz zarar görecek diye sessiz kalmayın adil biçimde diyor Allah şahitliğiniz yerine getirin. Ve yine bilesiniz ki hakkında adalet, davran, adaletli davranmakla yükümlü olduğunuz kimseler güçlü ya da zayıf kimseler olsun hiç önemli değil. Allah size daha yakındır. Duygularınıza kapılıp adaletten ayrılmayın. Ayetin ayının metni. Duygularınıza kapılıp adaletten ayrılmayın. Yani adalet demek, adalet demek hakkı vermek demek, adalet demek duygusallığa kapılıp bu gariban, bu mazlum, bu mağdur, bu zaten küçük deyip bir başka insanın haksızlığa uğramasına sebep olmak, haksızlığa zemin hazırlamak demek değildir. Adalet demek duygusallıktan uzak olmak demektir. Ve buyuruyor ki Allah eğer lafı eğip büker yahut şahitlik yapmaktan kaçınırsanız biliniz ki Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır. Yani bir insan adalet tesis edilmesi gerektiği zaman eğer şahitlik yapması gerekiyorsa onu yapmaktan çekinmemelidir. Eğer kendisine bu isteniyorsa bunu yapmalıdır ve başta söylediğimiz gibi adalette duygusallığa yer yoktur. Duygusal olmak e, zayıflık demektir. Bir insanın duygularının esiri, tesiri altında kalması adalet duygusunu yitirmesiyle gerçekleşir. Onun için de cellatlar bile cellatlar bile görevlerini yerine getirdiği zaman adaleti tesis eder, etmiş olurlar. Eğer duygusal olunacak olsaydı ...hiçbir görev yerine gelmemiş olurdu... ...son ayet-i ...değerli kardeşlerim... ...hangi ayet-i kerime... ...cuma günleri hutbedeki... ...dinlediğimiz ayet-i kerime... ...halife Ömer İbni Abdülaziz... ...zamanından beri... ...her hafta... ...kesintisiz bir biçimde... ...hoca efendiler... ...cuma günleri hutbeye son verdikleri zaman... ...cumanın farzına durmadan... ...bir ayet-i kerime okurlar... Bu ayet-i kerime son derece önemlidir. Neden? Son derece önemli olduğu için de her hafta istisnasız bir biçimde bu ayet devam eder. Bayramlar hariç tüm cumalarda ayet-i kerimeler okunur. Ve bu ayetle ilgili Abdullah İbni Mesud radıyallahu an buyurur ki Ecmehu ayetin fil Kur'an Bu ayet-i kerime Kur'an'daki en kuşatıcı ayet-i kerimedir. ...en toparlayıcı, toplayıcı ve kuşatıcı ayettir der. Yani Kur'an'daki ifadelerin bütününü... ...tek bir ayet-i kerime ile söylemek gerekirse... ...işte bu ayet o ayettir. Kur'an'ın tamamını bir ayet-i kerime de özetlemiş bir ayettir. Bu ayette... ...İnnallaha yamur bil adli vel ihsani ve ita idil ila akhiri... ...Allah öyle buyurur. Bu ayette üç tane emir vardır... ...üç tane de yasak vardır. Zaten dinin temelli de budur. Nedir emirler? Adaletli olmak. Allah sizin adil olmanızı emreder. Allah sizin iyilik yapmanızı emreder. Allah sizin yakınlara, yoksullara, kimsesizlere bakmanızı emreder. Üç tane emir vermiştir. Üç tane de yasak. Nedir onlar? Hayasızlık, fenalık ve azgınlık. Bunlar değişik biçimlerde... İnsanın ahlaki davranışlarını fuhşiyat münkerat dediğimiz değişik kötülükleri kısaca özetler ama esas başı nedir? Kur'an'ın başı, Kur'an'daki tüm hükümleri özetleyen emrin başı Allah'ın adaleti emretmesiyle gerçekleşir. Onun içinde müminler olarak hayatımızın her anında, her nerede olursa olsun, her ne şart alırsa altında olursa olsun Müminler adaletle davranmak zorundadırlar değerli kardeşlerim. Ve seramun aril musserinul hamdulillahi Rabbi